Teren Müslümanlar! Bir insanın kendi yakınlarına, ailesine ve milletine karşı yapacağı en büyük iyilik, takdim edeceği en mukaddes köfte, hediye, onun dünyevi ve ukrevi saadetine fayda getirebilecek bir hediye, bir tövbe olmalıdır. Bayram bir şey vermek. Sonra da aileyi genişletmek topyekul milletimize bu türlü hediyelere takdim etmek. dünya ve ukrevi saadetleri için bir şey ifade eden hediyelere takdim etmek. Kereç gibi yenecek, tükenecek şeyler değil. Kaldıkça ermektarlığı artacak. Yeniden çiçekler açacak. Yeniden ve hediyeler vermek, dünyevi ve ukrevi saadetler için nebinin içinde düğüm düğüm, onu daima meşgul eden büyük dava budur. Eğer bu davanın gerçek manada kavramış bir cemaat varsa ashab-ı kiram radiyallahu anh'ın onların içinde ikinci planda düğüm düğüm yine kendisini hissettiren mi? büyük mûret ve mutî mesele olarak mevcudiyetini hissettiren dava budur. Babama ahirete giden yolu göstermek, amcaama ahirete giden yolu göstermek, evlatlarıma ahirete giden yolu göstermek, onların düngevi hüzurlarını, kalp emniyetlerini, iç huzur içinde bulunmalarını ve ahiret saraylarından sader ve mahjellerinden gerektiği gibi istifade etmelerini temin etmek. 14 asır evvel Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, bu büyük vazifesini yaparken yapırmız uzak herkese karşı bu büyük vazifesini idrak etmenin haması içinde yaşarken bir aralık 3 sene yakın bir zaman kendisini himaye eden Ebu Talib'in ruhunu Allah'a resim etmediği karşı karşıya kaldı. Tam 40 sene, dizini ona yaptık yaptı, sinesini döşek yaptı, evde bir şem'a bir mum yanıyordu. Etraftan pervaneler gibi perva eden herkes o şem'aya ışıktan istifade edememeli, ve edemiyor. Sadece bir kalabat ve cibirli yakınının ifadesi olarak göğsünü geriyor dehrin hadiselerine karşı, elini kolunu kalkan yapıyor demahiye karşı ve sinesini sıcak bir döşek haline getiriyordu. <gülüyor> ne acı hakikattır ki ne acı hakikattır ki bu kadar iyiliğine rağmen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 Ateşten ayakkabı vardı ve beyni kaynıyordu buyuracaktır. Himaye fayda etmiyordu. Resul-ü Ekrem'e iyilik yapmıştı ama çok faydası olmamıştı. Belki faydası sadece azab-ı ilahi ayaklarından duyma şeklinde hafifletici mahiyette olmuştu. Feryat ediyordu başında ruhunu Allah'a teslim ederken. Amca ne olur?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 senin nefsini kurtaracak, bir rehin olarak Allah'ın elinden alacak La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Resul-i Ekrem ediyordu. O onun yüzüne bakıyordu. Oğlum haklısın diyordu. Ama haklısın sözü abi değildi. Ebu Cehil ve Ensal-i Ebu Talib'in başında babanın, dedenin dilinden dönmek mi istiyorsun diye şeytanlıklarını icra ediyorlardı. Kaderin garip cilvesi. Ebu Talib son sözünü şöyle ifade etti. Hala milleti Abdülmuttalip. Ben İslam dini değil Abdülmuttalip'in dini üzerine ölüyorum. Resul-i Ekrem yanında mahzul kalkıyordu. Çünkü davası buydu. Kırk sene kendisine iyilik bir insana iyilik yapmak istiyordu. O, ahirette kendisine şefaat etme şeklinde olacaktı. <gülüyor> <gülüyor> Masumdur Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Ona en büyük armağan ve hediyeyi verememişti. Dünyada elinden tutup hiç huzuruna kavuşturamamıştı veya o oğlunun elinden tutamamıştı. Hidayet ufkuna ulaşamamıştı. Son vazifesini yapacaktı ama bu Talip yaşadığı gibi ölüyordu. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle haşrolursunuz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın o hakkın kapısını vurmadan içeriye giren nebiler nebisinin, imkan verici alemini eden zat-ı muadamın, mübarekhanesinin içinde ölseniz dahi, demeniz gerekeni demedikten sonra kurtulamayacaksınız. Onun için mahzundu. Ebu bekir Sıddık'ı görüyoruz. Mekke fethine kadar karı, buzu ve çözülmeyen bir babası vardı Ebu Kuhafe. Ebu Kuhafe ancak يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪نِ اللّٰهِ اَقْوَىٰ جَسِرِّ zuhur ettiği zaman Müslüman oldu. Fevk, fevk cemaatler İslam'a tehâlet ettiği zaman Müslüman oldu. Kitle haleti rûiyesi meydana gelir, Hz. Muhammed'in hakkaniyeti, ictimai hayatta dahi kendisini gösterdikten sonra Müslüman oldu. Ama babanın elinden tutmuş talihli evlat Hz. Ebubekir, Bekir, huzur, risalet, fenahiye getiriyor. Getiriyor Resul-i oturuyor. En son babam biat etmeye geldi ya Resulallah diyor. Ve tutamıyor, kıçkıra ağlıyor. Ya İba Bekir niye ağlıyorsun? Niçin ağlıyorsun? Sevinmeli değil misin? Baban la ilahe illallah Resulullah dedi. Ya Resulallah ben babamın yerinde senin amcana bu talib olmasını özledim dedi. da su da kurbanlık çirkarlarını tutamadı. Babam Müslüman oldu ama 40 sene sana karşı her şey yapan, e bu talip yemedi olamadı. Senin şefaat yerini uzatmana mühayale gelemedi. Ahiretini kurtaramadı. Onun için ağlıyorum diyordu. Haşre inanma her şeydir. Mümin için öldükten sonra dirilmeye inanma her şeydir.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 yeniden bir haşri neşri görecekler. Yeniden bütün değer hükümlerine sahip bir diriliş bekliyorsak, bir varoluş bekliyorsak, bunu batubadel mevte inananlar gerçekleştirecektir. Bu onlar sayesinde tahakkuk edecektir. Burcu burcu ahiret tokanlar tutarında hakkın huzurunda hesabı kazanmış olmanın tebessümünü taşıyanlar gerçekleştireceklerdir. Dokuz asır insanlık için bir dirilişin, bir varoluşun bayraktarlığını yapan, ufuktan ufuğa Allah'ın adını gezdirme, liyakatini izhar eden, cümleci ve bayraktar milleti, Cenab-ı Hak Bağat-ı Bağder inanmak suretiyle bütün huzursuzluklarını belselak kılsın, bizim Bağat-ı Bağder onlar vasıtasıyla tahakkuk ettirsin. ألا إن أحسن الكلام وأبناء النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا أكل على القرآن فاستنوا له ننصتوا لعلكم ترحبون